<gülüyor> Allah azze ve jel, fi kitabil aziz. ve salihati ve ve muhabbet sarayına dahil olan. Kıyamet gününe inanan, Hakk'ın cennetine talip, rızasına rağip, cemaline aşık olanlar. Okumuş olduğum ayatü beyinat, Kur'an-ı Kerim'in, Mektub-u Rabbani'nin, Sure-i Bakara'da olan bir ayettir. Geçen haftada aynı ailelerine durduk. Allah'ın bize bildirdiği ve öğrettiği ve söylediği kadar söyledik. Sizler de nasibimize göre anladınız, işittiğiniz, duydunuz. Herkesi nasibimize göre aldı. Yine aynı üzerinde bir kastitası söyleyeceğiz. Bu ayet üzerine konuşmak böyle. Yani kıyamet gününe kadar konuşulsa bitmez. Bir ayetin manası. Allah öyle söylüyor. Yiddinizin suları mürekkep olsa ağaçlar kalem, semavat ve art defter, ruh sahibi olan melekler ve insanlar ve cinniler, oturup onu yatsalar Allah'ın kelimatının mürekkepler kurur, tükenir, Ağaçlar, kalemler kırılır, yazanlar yorulur fakat kelimetullah'a nihayet yoktur. Onun için tercimesini okursun ama o, yani tercümede gördüğün senin buradan güneşi gökyüzünde yüzünde bakı görmene benzer yani. Kaç milyon büyük dünyada ama bu kadar görüyorsun. Onun de yani tercide olduğu vakitte. Onun için burada nasihe bağlı mesela. Bir zahir manası var, yedi batın manası var. insanlar için. İnsanların ekmeri olan veliyeler için 70 manası, 700 manası, 7 manası yok. milyon manası var. Yani kafaya böyle koy bunu bu şekilde. O okudu, bitti tamam falan değil. Ama her müfessir, hani Kur'an'ı tefsir eder, Allah ne nasip verdiği sonra o nasip kadar öğrenmiş ve halka onu sunmuştur. Herkes de nasibi kadar almıştır. Mesela ne gibi su içiyoruz, punarda su bitmiyor bizim karnımız doyuyor nasibimiz kadar. Onun gibi yani. İçinde bulunduğumuz gün çok ehemli, mühim bir gün. İçimizde bilenlerimiz vardı elbette. 17. Ramazan-ı Şerif, Bedir Harbi'nin senei devriyesidir, zaferidir. Yani İslam'ın istiklaliyetinin kurulması yani. İslam'ın en büyük düşmanları halak olmuş, müminler bu olmuşlardır. Bedir'de işgal edilseydi, İslam dünya yüzüne sinirdi. Tabii Tabi bu akli ve görüş ve tarihi malumata söylüyoruz bunu. Allah İslam'ı istemiş. Kıyamet gününe kadar kafirler çatlasa da patlasa da İslam sultanlığını götürecek. Yani İslam nurunu üfürseler de bu nurunu üfürmekle söndüremeyecekler. E, söndürememişler, sündüremeyecekler. Bu nur İslam daha parlayacaktır. Sönmeyecek, parlayacaktır. Çünkü günden güne fen ilerledikçe, insanların akıllara tikam ettikçe İslam'ın kusiyetini görüyorlar. İslam'ın gayri dinlere halkı davet etmek için milyonları sarf ediyorlar. Senede 3, 5, 10, 20, 100, 200 kendilerine sokabiliyorlar. İslam'ın hiçbir programımız olmadığı halde akın akın, bugün Avrupa'da da Amerika'da iyi düşünenler, hak ve hakikati arayanlar akın akın İslam'a giriyorlar. Bu müjdeyi vereyim size. Ha, şimdi onun şimdi bir de bir manevi tarafını söyleyelim. Allah kime layık görüyorsa, tacı İslam'ın başına koyuyor. Kime layık görmüyorsa başından alıyor İslam tacını. iman tacını. O da var. Burada bakın Bütün'ün oğlu kafir oluyor. Orada bakıyorsun pupazın oğlu Müslüman oluyor. Allah Kime hidayet değilse o kişi hidayete masal oluyor. Geçiyoruz. İki, orucun farziyeti. Yani İslam'ın ikinci rükne olan namazdan sonra ikinci rükün zekat üçüncü rükün oruç. Orucun farziyeti bugün, Ramazan 17'si, Bedir Harbi'nde farz olmuştur. Üçüncüsü, haydar-i kerrar, saki-i kefser, fati hayber, zevzi-i zehri, varisin uluv-un nebi cenab Ali keramallahu veşe küfede hariciler kendisini yaralamışlar. Bugün yaralanmış ve 22 Ramazan'da da Ali Mubaki'ye geçmiştir. Yaralayan da yani Hz. Ali'ye suikast yapan da İmam Ali'nin yanında çalışan, onun ekmeğini yiyen bir adamdır. Maalesef insanların ne fenalık gelirse kurbiyetinden geliyor. Hısımlar üst okunduğu da hısım olur. Yakınlar yani. Hıssım, üstüne okursan hasım okur. Arapça bilen var. İçin üstüne eski yazıyor, Osmanlı yazıyor. Hasım okur, hasım olur. Onun için şair demiş ki, belki yeri değil ama söyleyeceğiz. daha ezelden akraba idik biz bize. Sırrımız meydana çıktı, akrap olduk biz bize. Akrabanın akrabaya akrabitmez ittiğin, akrabanın akrabadan kimse çekmez çektiğin. Fakat sabır edeceksin. Allah böyle emretmiştir. Onları görmeyeceksin kanallıklarını, Daima onlara iyilikler. Müminler düşen vazife, kötülüğe karşı iyilik. Sövene gerek, vurana esiz gerek. Devriş gülüs gerek. Sen devriş olamazsın devriş gülüs emre. Allah. Hemen vurdu vuracağım yani. Fiskeye vuracağım, yumruğu vurursan zalim olursun. Allah zalimleri sevmez. Hani Hazreti Ömer İbni Hatab radıyallahu anh hazretleri buyurdular ki adamana hiç senin bir gayri hak sana vurdun mu? Ya kulağını çektin mi? Bir kere ya emir el-Mümini kulağımı çektin dedi. Öyleyse oturacağım koca Ömer radıyallahu anh oturacağım önüne benim kulağımı çek ama benim çektiğimden sakın ziyade çekmeyesin, zalim olursun. Ben helal ederim ama zalim olursun. Affetmek daha güzel. Müslüman İkabe olduğun gibi ikabe edebilirsin ama sabır etmen senin ve benim hakkımda çok hayırlı olur. Geçiyoruz bir günler. O zaten dedi ki Cenab-ı İmam -ı Ali bir gün, lehü mahfus ümbül kitap gösterilip, benim ecelim senin elinde dedi ona yani senin elinde ben şehir olacağım dedi şöyle. aman ya imam dedi o zat dinle iyi dinle İslam'ın adaleti İslam'ın fazileti İslam'ın nuru müminlerin sururu. çünkü bu İslam'ın talim eden bütün peygamberlerin seyidi Muhammed Mustafa'dır Allah Allah. o bir kapı açmış o kapıdan kim girerse Allah'ın rızasına cennete ve cemale ve rızaya masal olur kim terk ederse halak olur tekrar ediyorum Peygamber bir yol açmış, kapı açmış. O kapıyı iki o kapıdan girerse rızaya, ridvana ve cemale erişir. Ve vasıl olur. Terk eden halak olur. Bir ip gibidir. Bir ip gibidir. Kim o ipe sarılırsa necahte erer. Ve atışın bi habillahi ve la tüferrakullu. Allah Kur'an-ı Kerim'de Sizler Allah'ın dinine sıkı sarılınız. hab ilahiye, ilahiyye. Hab-i demek Arapçası'ndaki iptir et. Kim sarıldıysa o adam necahata girer. Terkenlere halak olurlar. İslam'ı terkenlere halak olur. Öldükten sonra arkasından kürre art dolusu altın dağıtsalar ruhu için, hatimler okutsalar, mevcutlar okusalar hiçbir faydası yoktur. İmansız bir adam çenesi kapandı mı? Arkasından yüz bin hatim, milyarlar dağıtılsa hiçbir faydası yoktur. Bir çene imansız kapandı mı? İmansız, İslamsız kapandı mı? Arkasından milyonlar dağıt, milyarlar dağıtılsa Yüz bin tevhid, yüz milyon tevhid, yüz milyon hatin okunsa hiçbir faydası yoktur. O gördüğün kara toprak bir sandıktır ki, amel sandığıdır. Oraya kimse girmez senin amaçla. Amelinle sen baş kalırsın. Yakın bir zamanda olacak. İşte resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellim, getirdiği hidayet bu yol. İmam-ı şey dedi, dedi. Dedi ki ya imam, aman böyle bir şey ben, şey yapmayayım, benden bir şey zuhur etmesin. Beni katlet sen dedi. Katlettir beni dedi. Yok dedi zalim olurum sonra... Fiil zahir ola ki sana kısas yapılar. İşlemeden, söylediğin günahın sana cezayı verdiremem mi? Olamaz öyle şey dedi. Bu böyle olacak, böyle olacak bu. Bitti o kadar. Şuraya net ekim de işte, kendisi sıbadının havarıştan olduğu hariciler vardır. Müslüman arası fitne sokmuşlar. Aleviler, Sünnileri harici bilirler. Sünniler de Alevileri harici bilirler. Böyle bildirmişler böyle. Çünkü 5. kul karıştırmış içeri yiyeceğin haber olduğu gibi. Allah bir. Muhammed hak. Kur'an bir. Ne istiyorsun be? Ali'yi biz de seviyoruz. Hasan Hüseyin başımızın tacı, arşın küpeleri. Hazreti Peygamber'in omuzuna gelen insanlar. Hazreti Peygamber, Muhammed Mustafa. Onları omuzuna almış, taşınmış böyle. Omuzlarında taşınmış. Seviyoruz. Ne istiyorsun? Kardeşin senin o. Ali'yi sever, Muhammed'i sever sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Ali'yi sever, Ali'yi sever dedi, elbet. Hani Rasulullah Şerif buyurmuş ki Hazirani ya Ali seni müminler sever, münafıklar sevmez demiş. Kim var imam Ali sevmeyen? İşte Esma Şerifesi burada. İşte her Cuma Şanı ve Alasını biz okuyoruz. Bizim gibi acizler Allah okuyor onları Şanı. Melekleri okuyor. Yok dedi. Bu haydar Kerrar bu. Olmaz dedi. Zalim olur. Sen o fiili işte ki, sonra sana hüküm bildirecek. Zaman zemin geldi. Vahdetten ayrılma, Allah'tan ayrılma, Allah. tevhidden ayrılma, İslam'dan ayrılma, helak olursun. Hem dünyada hem ahirette. Hazreti dünya ve ahiret. Vakit geldi, işte 17 Ramazan sabaha İmam Ali Cami'ye gidiyor. Hazreti Ali'ye tabi değil Bak İmam Ali Cami'ye gidiyor, ne söylüyorum? Alevide'ye hitap ediyorum, de varsa yani. Cami, Ali ne evidir? Muhammed evidir sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'ın evidir. Allah. Kaçma camiden. Ne demekmiş? Cami yürüyor. O sabah abdest alıyordu. Ve mübarek ensesine mesettiği vakitte gülümsedi. Sudeken cariyesi sordu. Ya imam, niye tebessüm ettiniz? Yakında boynun kanlara donanacak. Aşkın nişanesi Allah yoluna baş vermektir. Aşkın nişanesi Allah yoluna baş vermektir. Sen malını veremiyorsun değil hesap ediyor. İşte o devriye borcu verdim. Hoca hoca ne ki o devriye borcu? Acı zekat da düşer. Hükümetin vergisi ayrı, zekat ayrı. Allah için her şeyi vereceksin. Peygamber için her şeyini feda edeceksin. için peygamber için her şeyine hazır olacaksın. Peygamberin ailesi ailesi senin annenden daha sana yakın. En müminin annesi. Zaten bir adam cenap peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'yı yani Canından malından kanından her şeyinden ziyade sevmedikçe o adam o adamın imanı kemalde değildir. Bir daha söylüyorum kulağını benden yana aç. Güneş gruba eriyor. Yakında gideceğim. Gidiyorum yakında. Geleceksin beni bulamayacaksın. Yahu ben geleceğim seni bulamayacağım burada. Gözünü aç. Ramazan gitmedi sen gidiyorsun. Her giden Ramazan ayrılır ya. Belki Ramazan yine gelecek sen gittin bir daha gelmeyeceksin. Ağlamanın, sızlamanın, parmaklarını ısırmanın, saçtakal durmanın hiç faydası olmayacaktır. Yakın zamanda ahiretin ilk istasyonu dünyanın son menzili olan kabirde. Hazırlan. <gülüyor> Boş gitme. Pasaportuna Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve imzasını koydur. Kabire girer girmez nasıl ki bir milletin hudultuna girdiğin vakitte o milletin memurları geliyor da sana soruyorlar. Diyorlar ki hani pasaportun Bakıyorlar pasaporta, o milletin, o, o devletin şeyinden vize aldınsa şeyini sokuyorlar seni. Vize mu sokuyorlar. Allah hükümetinin de verilen pasaport üzerine Hz. Muhammed Mustafa'nın ismi bakılır. İmzası yani vizesi bakılır. Kimin vizesi yoksa eğer, hani Cenab-ı Peygamber onu ümmetten kabul etmediyse, Rabbim Allah diyor mu, Allah seni kabul ediyor mu, beni kabul ediyor mu? Peygamberim Muhammed Mustafa diyorum. Bu suçla bu yüz kararı Peygamber benim ümmette kabul ediyorum. hiç. Bu senin kendi o. Rabbim Allah diyelim din değil İslam diye. Acaba sen İslam kabul etti mi? Seni defteri imana, defteri İslam'a kaydettiler mi acaba? Çünkü bütün insanlar... Ve min nasmin yakuru amen nabillahi bil yümil ahire ve mahüm bir müminin. Birçok insan var ki ben Allah'a da kıyamet gününe inandım diyor. Allah diyor ki ve mahüm bir müminin Bunlar mümin değildir diyor Cenab-ı Allah. Ya inanıyor, mümin diyor Allah diyor ben de biliyorum ki çok mühim konuştuğum sözler. Sana dinli gelmesin, uyuma. yakın zamanda büyük bir uykuya dalacaksın, kaç bin sene uyuyacaksın kıyametler uyursun. Rahat verirlerse ya. Bir şu arada sultanım, bak numuzkağını kaydına bak, kayda kayda. Muhammed Mustafa imzayı koydu mu haberin var mı? Efendi bilmiyorum koydu. Heh. Peygamber'e karşı muhabbetin var varsa kalbinde şu anda şimdi bil ki peygamber senin pasaportuna imzayı, imzayı, koymuş, imzayı koymuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sallahu aleyhi okuyor musun? Onun ismini andığın vakitte, ehli beytini işittiğin vakitte, eshabını duyduğun vakitte, evliyasını işittiğin vakitte bir kalbinde titreme, bir muhabbet peyda oluyor mu? Oluyor. Müjde olsun sana. Tuba, müjde olsun sana. Yok efendi ezan mı okundu, kamet mi edildi. Peygamberin sahabesi mi, ehli beyti mi, evliyası mı, üleması mı konuşuldu? Hiçbir de edebilir. Ağla o vakit. Ağlayamazsan niye ağlamıyorum diye ağla. Çok ağlayacaksın çünkü. Ya Rabbi hepsi Rıza-i Şerifi'ni için buraya toplandık, geldik. Bizi buradan boşça görme. <gülüyor> Mübarek elini ensesine mesletti, gül gülümsedi. Cariye sordu. Ya İmam, niye tebessüm ettiniz diye sordu. Buyurdu ki yakın zamanda ensemi kan edemez edeceğim. Aşıklar öyle. Şey de öyle söylüyor Hallacı Mensur'da. Sen Hallacı Mensur'u anlayamazsın öyle o enel hak meselesini falan. Kolay iş değil öyle şey. Bakıyorsun bir tanesi hemen birazcık kitap okuyor hemen. Kendisini Yunus'a da zannediyor. Bırak onları bu hayalleri sen şimdi. Ben cennet istemem efendim. Ben hak istiyorum cennet istemem. E, cennet istemeyen dünyada yuvarlan gece konduya imanını verecek herif. Cennet istemiyor hareketecek herif. Yani. Olmaz öyle. Olmaz. Haydi git. Huri istemem diyor. Dünya kadınına yan bakıyor. Bırak böyle yalancılığı. Göründüğün gibi ol. Olduğun gibi görün. Geçiyoruz. Kollarını kesikleri vakitte gücen tuttu kanını. Yükadın aşağı. Kim? Halacı Mansur. Halacı Hüseyin. I. Hüseyin i Mansur. Ve şunu söyledi. Siz ehl-i şeriat. Onun elini kesen ehl-i şeriat. Hükmü oydu. Hatta hükmü veren Hükmü veren Cüneydi Bağdadi'ydi. Öyle iktiza etmişti. Onun ısrarı vardır. İsteyen bana sorabilir sonra konuşabiliriz. Kollarını kestiler ve yüzünden tuttu. Ve dedi ki onlara ey ehl-i şeriat siz abdestli suyu alırsınız biz ağaçlıklar kanımızla alırız dedi. Bazı insanlarda suyu abdest alır bazısı hak korkusuyla hak aşkıyla göz gözyaşıyla abdest alır. Kim bir ki gözyaşıyla hak korkusuyla hak aşkıyla gözyaşıyla abdest alırsa o adamın onun abdesti tamam olur. Suyla yaptırsan da tamamdır ama onu Hristiyan da, gayrimüslim de, efendim, gayrimüslim de suyu yani. Hatta sen korkuyorsun yıkanmaya. Yıkanmaya korkuyorsun. Topraktan havgulun diye. Avrupalı günde 5 defa, üç defa şey, nedir o? E, banyo yapıyor, bilmem duş yapıyor. Sen korkuyorsun yıkanmaya. Su bedava, cami bedava, imam bedava, hafız bedava. Oturup Kur'an dinlemiyor muyun? Bazı dinlemiyor. Bedava. Hristiyan olsaydı ne olacaktı? Keseyi parayla satıyorlar. Ön saf 10 bin lira. Parsedilmişler keseyi yani. Bedava. İmam bedava, vaiz bedava, cami bedava, hafız bedava, ezan bedava, istiklal bedava, hürriyet bedava. Allah hepsini eline alabilir sonra. Verilen nimetlerin kadri kıymetini bilmezsen, bilmezsek, bilmezsen. Kadri kıymeti bilinmeyen, şükür eda edilmeyen nimetler elinden gider. İster maddi ister manevi. Duyana söyledik. Görene haber verdik. ne söyledik. Düşünene söyledik. Abdestini aldı İmam Ali Kerimallahı ve şehe. Ve hanesinden dışarı çıktı. Mescide. Nerede vuracaklar mümini? Namazda vurdular. İyi dinler Zehirli kılıçla vurdular. Çaldılar İmam Ali. Zehirli kılıçla. Aynı günde üç yerde vukaat oldu ama... Şimdi üç kişiye karar verilmişti suikast için. Küfe'de İmam Ali, Şam'da Şam, Şam valisi, efendim Mısır'da Mısır valisi. Likmetillahi keala İmam Ali o ihraz etti. Şam valisi şişman olduğu için yağını geçiremedi kançeri. Mısır valisi de sabah namazına camiye çıkmadı o gün. Yerine adam gönderdi. Kendi vekilini onu diye öldürdüler. Tanımıyor çünkü adam suikast için. İmam Ali'yi vurdu, çaldılar. Zehirli kılcağımı vurdular. Ve İmam Huzurullah'tan geri yüzünü çevirmedi. Namazı ikmal etti. O halde ikmal etti. Dedi götürdüler. Kim vurdu beni? Kim şaldı? Dediler ki böyle bir zalim. Yani, aa, onun biz vaktiyle haberini kendisine vermiştik. O musibete o aradı mı? Getirin bana onu. İyi dinle. Getirdiler. Şimdilik suyu suyuzan olmasın Ümmet-i Muhammed'in kalbinde bir şey olmasın. Ne şunları sordu ona. Sen benim yanında bulundun. Ben senin iffetine el attım mı? Estağfurullah ya İmam. Katil söylüyor şimdi. Peki ekmeğine mani oldun mu? Estağfurullah ya. hakkını vermedi vermedim senin? Hayır ya İmam. Peki niye yaptın bunu bana? Herkesin dostluğa düşmanı var. Diyecekler ki acaba bir şey yaptı da İmam Ali bu. El hükmü lillah, hükmü Allah'a dedi. Deyince İmam Ali şu cevabı verdi. İyi dinle. El hükmü lillah, sözün hak, niyetin batıl dedi. Yoturdular hapishaneye, çağırdı İmamı Hasan'ı ve İmamı Hüseyin'i ve Hazreti Muhammed Hanefi'yi dedi ki, dinleyin beni evlatlarım. Ben cettiniz o Hasan ve Ahsen olan Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi Bir hayvan kudursa dahi onu eziyetle cefayla cefa ile öldürmeyiniz. Dikkat buyur. Bir kel kudursa dahi o hayvanı kabahat da yapsa yani ısırsa birkaç kişiyi. O hayvanı eza ve cefayla öldürmeyiniz. Öyle dedi cettiniz. Ah senin Hasan olan Hazreti Muhammed Mustafa. Şimdi ben bu adamın iyi dinle. Ben bu adamın kılıcıyla şehit olursam, ahkam ilahi neyse Allah'ın ahkamı hüküm neyse kanun kanun müvalisinde onun ciddasını veriniz. O bana bir kılıç vurdu, ona da bir kılıç bir kılıç vurursunlar, bir kılıç vurursunlar. İki yok, iki kılıç yok. E 10 sonda üçte bari dörtte bari bir kılıç bana vurdu, bir kılıç vurursunlar. Eğer ölmezse Allah bana şahadet nasıl kılmasa? Onun hakkındaki muamele bana ayet dedi. Ben biliyorum ne yapacağımı. Acaba ne yapacaktı? Ne, der, ne dersiniz efendim? Vallahi de billahi affedecekti. E ne dediğimde şimdi söyleyecek şimdi ki. Götürdüler zindana. Sonra imam Ali'ye süt getirdiler. Dedi ki, doktorlar o gün için sütten başka bir şey içmesin. Süt getirdiler. Dedi ki, bu sütü götürün. Zindanda bir garip var dedi imam Ali. Zindanda bir garip var dedi. Dediler ki, ya İmam Zundan'ı garip kimdir? Beni vuran, beni cerheden dedi. O gariptir şimdilik. Emir, mümini vurdular diye ona, herkes ona hakaretin zayına bakıyor dedi. Onun karnı açtı. Sütü ona götürür. Sütü o içsin. İçmedi kendisi sütü ve düşmanına, yani kendisinin şehirden zaten götürüyor derdiler sütü. O sütü aldı içmedi ve şöyle konuştu. İçine zehir koydunuz değil mi? Beni zehirleyeceksiniz değil mi? Çünkü şaşırmış ne yapacağını bu şekilde de. Eskide içmeyince getirler İmam Ali'ye, "İyidine." Dedek ya İmam içmiyor. Neden içmiyor? İçine zehir koydunuz diyor. Ona şüpheleniyor falan böyle diyor. Vah vah vah vah vah. Ey vah ey vah vah vah. Ehl-i diyet Muhammed Mustafa'ya. Nasıl böyle o adam su içanı da Bizde o şey var mı ki bir kimseye süt diye verlim içine zehir koyalım. Olur mu bu edep-i Mustafa'ya yakışır mı bu? Haneyi Muhammed'e yakışır mı bu? Eğer gönderdiğim sütü içseydi iyi dinle. Yarın kıyamet gününde cennetin eşiğine ayağımı dayar, evvela İbn-i içeri sokardım, katilimi içeri sokardım, sonra kendim girerdim buyurdular. Bilmemata bildirmiyor, inşallah. Bu bulun gün o gün senin, yani günün tarihini. Mümin olan birbirini sever diyor Peygamber, müminler birbirini severler. Birbirini sevmeyen birbirine ada müminlere yani, mümin kardeşlerine adal. Hatta bu vatanda yaşayan Müslüm olsun, Gayrimüslim olsun. Hep bizim kardeşimizdir, vatan kardeşidir. Din kardeşi vardır, tiğin kardeşi vardır, vatan kardeşi vardır. Müminleri seveceksin. Birbirinizi sevmezseniz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iman etmiş olmazsınız. Bir daha söylüyorum, tekrar tekrar. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Beni her şeyden ziyade sevmedikçe... İmanınız temale gelmez. İnnellezine amenu. Şu kimseler ki imatiler ve amilus salihati. Herhalde Allah'a iman eden, peygamberini her şeyine ziyade eden kimse peygamberin yolundan ayrılmaz. Onun sünnetine, onun getirdiği dine hürmet eder, onun sünnetine ray eder ve onu sevenleri sever. Çünkü iman çünkü. Ve amilus salihat, salih amel işler. Allah'ın sevdiği, emir ettik şeyleri, bir de yasaklıkları var. Onlardan kaçınır yasaklıklarında. Ve bunların en, en mühim olan akim-ü namazı kılar. İyi dinle. Biraz vakit daraldı ama konuşmadan geçemeyim. Yapamayacağım yani. Kusura bakmayın. Ramazan bu. Ramazan. Açık Açıklığını affedin biraz. Belki sen, sen, sen terliyorsun ama ben de terliyorum burada. Namazı kılar. nasıl kılar namazı akim tadiline, erkanına reayet ederek namazı kılar. Huzura çıktığını öğrenmek. Beş vakit namaz kılan beş defa Allah huzuruna çıkar. Allah ile sohbet eder. Vallahi sohbet vardır. İyâ kenâ büdü. Bak şimdi Arapça bilenlerdeki var. K harfi muhataptır yani. Hak Teala mekandan merceh olarak Allah'a mekanı yoktur. Allah mekanların mekandır. Allah mekandan merceh olarak namazda tecelli eder mümine. Esselamu aleyke eyyühen nebi dediğim vakitte esselamu aleyke muhataptır. Ruhu Muhammedi senin karşındadır. Görenler var. Muhammed bana atınak şiben diyor ki ben bir an peygamberimizi görmesem kendimi telennide farz ederim diyor. Allah. Namaz müminin miracı. Namaz Muhammed Mustafa'nın gözün yorur. Allah. Namaz din-i İslam'ın alameti. Namaz dinin direği. Efendim namazları var. Kalbinin sen kalbin teni susun. Namaz kılanlar böyle yapıyor. Sen, sen namaz namaz kılırken gibi yapma. Ürünmez kanı şirkini haraya giderde yapması. Namaz da çirkin hareketli yapma. Kendi kendini kandırma. Kurtulamazsın. 12 yaşında farz. Çocuklarınıza öğreteceksiniz namazı. Tatlı tatlı, güzel sözlerle, okşayarak, bağışış vererek namaz alıştıracaksın. Fıkıh kitaplarında 7 yaşında itibaren şey etmenin 9 yaşında geldi mi dövmele falan diyorum ama pek dövmeye gelmez şimdi Tedgini döversin sonra. Çocuklarına beddua da etme. Birisi çocuğundan Abdullah'ın mübarek'e şikayet etti. Abdullah-ı Mubarak ki sen çocuğuna beddua ettin mi? Ettim dedi. Çocuğunu sen kötü yapmışsın dedi. Daima dua edin evradına. Ve kötüleri şimdi böyle. Kötü gördüğü kişilerini dua edeceksin. Kahra okumayacaksın. Ya Rabbi bize orucu nimet verdin tuturdun Sen sen bize bu kudreti vermezsen bu zevklerini tutamazsın biz orucu. Tutmayanlara da tadını ver Ya Rabbi orucun. lezzetini ver. Duysunlar Ya Rabbi. Onlar tutsunlar Ya Rabbi. Onlar da afet Ya Rabbi. Fedakar ol biraz. Görmüyor musun? Seyyid-i Ebu radıyallahu anh. Duasını diyor biliyor musun? Duasını diyor biliyor musun? Ya Rabbi duasında Ebubekir'in vücudunu öyle büyüt, öyle büyüt ki benim vücudum cehennemi doldursun. Ümmet-i Muhammed'e orada yanacak yer kalmasın diyor. Öyle olacaksın. Peygamberin gözünü Dinin direği namaz, müminin miracı ve büradır namaz müminin. Hemen muslat yaptırır yani. Namaz terk etme, Ramazan'ı mahsus değil. Efendiler, bir söz söyleyeceğim. Düşüncemiz varsa eğer bu kadi gelecek. Allah'a mühtaç olduğun kadar Allah'a ibadet eyle. Ateşe dayanacağın kadar günah işle. Allah'a mühtaç olduğun kadar Allah'a ibadet kıl. Gözün nurunu söndürürse doktorlar senin gözünü açamazlar. Bir tarafına inme inerse şifası yoktur. Kansere vararsan milyonlar olsa fayda yoktur. Allah'a mühtaçsın daima. Seni yaşatan, yediren, içiren, sıhhat veren Allah'tır Celle Celalü Azef. Allah. Bizi yere yutturmuyor, gökten taş alırmıyor başımıza, günü açlıyoruz, affediyor yine. Ona secde et. Namazdır müminin. Halameti iman, namazdır. Geçiyoruz. Ve Zekatı verirler. Şimdi bu zekat hakkında birkaç sözü, çünkü vakit çok oldu. Ve atevüz zekatı verirler. Zekatı hesabını vereceksin. Vermem. Parayı ben kazandım. Verme. Yemeden ölürsün. Mutlaka senin yerine yani başka bir adam gelir onu yer. Kızına bırakırsan damadın yer. Karına bırakırsan başka birine varır onunla yer. Kızına bırakırsan damadınla yer. Oğluna bırakırsan dilininle yer. Metresiyle yer sonra. Hesabında Allah senden sorar. Hadi. İki. Ayet okuyacağım şimdi. İyi dinle. Allah diyor ben demiyorum. Sure-i tövbe. Estaizübillah. Vellezîne yekmüzûnez zâhbe ve fıdada belâ yunfukûnân fî sevîlillâh febeşşirün bi'azâbin elî. Şu kimse der ki... Paralarını, altınlarını, gümüşlerini, paralarını kasalara kilitlediler. Kastelliği yatırdılar. Ya, çalışmadan para? Kasalara kilitlediler. Sonra, vellediğine, şu kimseleri yet nezune kenz biriktirdiler yani, topladılar. Zehebe, altınlarını. Vel fıdda, gümüş demek. Habibim Muhammed onlara tepsi azab azabı Cehennem azabını, cehennem ateşini. Neden? Tepsi olur mu cehennem ateşi? Allah İstiza ediyorum. Mal benim diyenler. Mal benim, para benim, evlat benim, karı benim diyenler Allah kasa benim, kese benim, rütbedim diyenler Allah ediyor Cenab-ı Hak. İstiza ediyor. Azab tepsiyle, Ne olacak? Kıyamet gününde onların biriktirdiği paraları biz cehennemde kızdırırız. Onların alımlarına, sırtlarına, yanlarına yapıştırırız. Biriktirdiği paraların tadını tattırırız diyor Hazreti Allah. Şimdi geleceğin gün aç kaldın, aşın ne olduğunu öğrendim. Boruşmasaydın açlığı tatmazdın, bilmezdin sen. Acın halin halin olmazdı. Açlığı tattın, yoksulluğu tattın yani. Varken yoksulluğu tattın. Zekatını ver. Yetimler bekliyor, yoksullar bekliyor, açlar bekliyor. Gel sen, istiyor musun ahirette bu ecri, mükafatı bulasın, bu nimeti eresin? Buradan ne gönderirsen onu bulacaksın orada. Gel böyle yap. Yetimler boynu bükük bekliyorlar. Sen göğsünü iftihara kabartma ben sağım diye. Bakarsın seni, sen yuvarlanırsın çocuğun yetim kalır sonra. Patronum diye hiç göğsünü kabartma. Elinden malın giderse niye çırak olursun sonra. Sıhhatli hasta olur, zengin fakir olur, fakir zengin olur. Değişmeyen Allah'tır yalnız. Öylece. Neye gelsen ne olacaksın. İstiyor musun? 1'e 700 var. Ramazan'dan hariç bira e 10 veriyor Allah. Ramazan'da 1'e 700, bire 7 bin, bire 7 milyon Allah-u Alim diyor çünkü alt tarafta ayet-i kerime. Hadi şimdi bir hikaye anlatacağım, hutbeyi bitireceğim. Şimdi kompirmesi bu hikaye. Bir meczup, çok zaman anlatmışım size ama yine anlatacağım. Bir meczup, o meczupin ne olduğunu sen bilmesin, deri zannedersiniz sen. Meczup delilmek değildir. Esra-ı kaldıramaz gördüğünü, senin gözüne deli görünür. Zaten akıllısı yoktur kimsenin insanlardan, hiçbir deli, bir türlü delir. Böyle bir mezup iyi sultanla bir kahvede bir varietli bir hoca efendi sarıklı hocalardan birisi hoca Mektip hocası değil yani çok zenginmiş fakat gayet de netes böyle ne uzübillah. böyle bazıları sıkar da damatır onu yer bazıları damat da üstüne koyar yemez kendisi hiç ah neler geldi atlamamak böyle bir adam o mezup gelmiş ona dedi hoca bende bana yoğurt aldırmış eyvah yoğurt almak da mesele onun için yani ne uzübillah. yani. Öyle kişiler sakın onların sofrasından yemek yemeyiniz. Ekser'e biz tamahkar adamlara zarar vermeye çalışırız. Şaka olsun diye. Sakın yemeyin yemeklerini. Onlar köpek tabiyetlidir. Köpek kemiğini vermez kimseye. Onlar köpek tabiyetlidir. Köpeğin çanağından yemek gelmez. Fakat sen çanağından köpeğe atarsın verirsin. Acaba atabildi mi ne demek istiyorum? Allah Allah Allah. Bu tamahkar adamlar böyledir. Köpek gibi. Bacağın arasında kıstırırken Kimse bir şey vermez. Ve makarları, gidecekleri cehennemdir. Alınları secde şürürse, alınları denizlise cehenneme gezeceklerdir. Öyle bir peygamberden söylemiyorum. Hatta Teala Tullah'ın önünde birisi ağlıyormuş. Efendimiz git dedi, niye ağlıyorsun burası bu kadar fazlaca? Ya Resulallah günahım çok büyük benim, çok büyük benim. Nedir günahın? Allah'ın rahmetinden büyük mü dedi. Uzatmıyorum hafı. Hayır değildi. Nedir günah? Bir fıkara demiş istedi mi? Bir şey veremiyorum dedi. Neden? İki tane kızgın süngü benim kalbime giriyor, böyle tutuyorlar bu bak efendimiz dedi ki, ağla ağla ağlamaksan düşer dedi ağla şimdi gözlerine akan sular şey olsun nehir olsun dedi ağla tamam geçiyoruz kısa kesiyorum sözü oh, yoğurt alacaksın dedi hoca kovdu meczubu o oh, aslinay gibi takıldı illa alacaksın diye. en sonunda hoca illallah ve resulü deyip o devirin parasıyla bir metelik yoğurt aldı meczuba verdi aldı meczub dedi ki biraz da ekmek versene dedi Allah o meczuba rahmet etsin ekmeği de hoşçası alsın dedi hoca çıktı gitti Hoca akşam bir rüya gördü. İyi dinle. Mana gördü. Rüya efendim rüya hayal değil Alemi misal vardır. Alemi hayal vardır rüya meselesinde. Onda geçiyoruz. Dur, durmam lazım ama geç, geçiyorum. Vakit dersi. Bir yer ama bir makam. Ağaçlık, sular, altın elmasla elmaslarla yapılan köşkler, haymeler, saraylar falan içerisinde her şey. Her şey güzel ama hoca açlıktan ölüyor. Yiyecek bir şey yok. Oraya koşuyor, buraya koşuyor. Aç ölüyor hoca efendi açlıktan rüyasında bir zaaf zühür etmiş dedi ya burası neresidir benim anladığım ve kitaplarda okuduğuma göre burası cennet olması lazım diyor hoca evet hoca ben cennet burası dedi ama nasıl cennet dedi cennette pişmiş kuş etleri var kebap etleri var şunlar var bunlar var filan filan Allah Kur'an'da sayıyor surayı bak vakada ve la hamitayrimin ma'is dönme huru incemstalükümek nüşen ma'kaniyomu nüşen ama ben açlanıyor dedi. dedi hoca ben dedi cennet var cennet budur ama Dünyadan bir şey gönderirsen vurdunu sen bulursun. Göndermezsen bir şey olmazsın burada. Dünya ahrın nalarıdır. Dünyada eken burada bir şey. Ha! Burada bir yoğurt var dedi hocaya. Şu yoğurdu al dedi. Ye. Hoca yoğurdu aldı. Biraz da ekmek. Hoca ben dedi yalnız yoğurt gönderdim. Biraz da gönderseydin, ekmek gönderseydin acemen yererdik dedi. Tefam. Allah! Gözünü aç. Ne söylüyorum ne konuşuyorum. İftihar et. Yoğurdu yedim ye tamam ekmek ekmek dedi. Ekmek gönderseydin olmazacaktın onu dedi. Onun için zekatçılar Zenginler, kilitleyip kastelerine yatıracaksa Allah'ın kasasına yatırır. Kat kat, misil misil alın. Burada hüzne, hüzne düşersin sonra. Elinden balın çıkar, üzülürsün sonrası. Malını muhafızın isteyen kimse Allah'a işi yatırmalıdır. Allah, Allah işini verelim. Açılan eli boş çevirme verilir. Açılan elle beraber Allah'ın sübhane ve teala mekandan münezzeh olarak Allah'ın rızası açılır yani. Allah'ın yedi ilahide aleyhisselam ve yedirme inşaatı aslazı.